ve bedeninde gayet ince bir nizam ve gayet hassas bir mizan ve gayet mühim faydeler ile yerleştirilen alaat ve duygularıyla ve cesedinde gayet sanatlı bir yapılış ve gayet hikmetli bir tefriş ve gayet dikkatli bir müvazene içinde konulan cihazatı ı bedeniyesiyle senin vücubu vücuduna ve sıfatlarının tahakkukuna şahadet etmesin. Çünkü bu kadar basıra nazik sanat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 ve her biri emirber nefer gibi vazife-i fıtriyesini yapmak zemin yüzü her baharda güz mevsiminde terhis edilenler yerinde yeniden tahtı silaha alınmış bir orduya ordugah olmak cihetiyle hakimiyetinin nihayetsiz genişliğine kat'î delalet ederler hem nasıl ki hayvanattan her birisi kainatın bir küçük nüshası ve bir misale musaggarı hükmünde gayet derin bir ilim ve gayet dakik bir hikmetle karışık ezaları karıştırmayarak ve bütün hayvanların ayrı ayrı suretlerini şaşırmayarak hatasız sehifsiz noksansız ile, ilminin her şeye ihatasına ve hikmetinin her şeye şumulüne adetlerince işaretler ederler.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 ve her birisi hususan yavrular, gayet nazdar, nazenin bir surette beslenmeleriyle ve heveslerinin ve arzularının tatminciiyetiyle senin inayetinin gayet şirin cemaline hatsiz işaretler ederler. Ey, Rahmanul Rahim, Ey, Sadıkul Vadil emin, Ey, maliki Yevid din. Senin Resul Ekrem Aleyhisseltı vesselam’ının talimiyle, ve Kur'an-ı Hakîminin anladım ki, madem kâinatın en müntehap neticesi hayattır ve hayatın en müntehap hülasası ruhtur ve zîruhun en müntehap kısmı zîşuur ve zîşuurun en câmii insandır ve bütün kâinat ise hayata musahhardır ve onun için çalışıyor ve zihayatlar ziruhlara musahhardır, onlar için dünyaya gönderiliyorlar.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 Subhaneke ya men ce alemin el ma'i kul şeyin hay diyorum. Ya rabbel alemîn, ya ilâhel evvelîn vel âhirîn, ya rabbes semâvâti vel erâdîn. Resûl-ü Ekrem aleyhissalâtü talimiyle ve Kur'an-ı Hakîm'in dersiyle anladım ve iman ettim ki nasıl Sema feza, arz, ber ve bahr, şecer, nebat, hayvan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 ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rübubiyetini müteessir eden ehl dalâlet dalalet ve ehli küfrü, haşrın inkârında tasdik etmekten yüz bin derece mukaddessin ve hatsiz derece münezzeh ve âlîsin. Böyle nihayetsiz bir zulümden, bir çirkinlikten, senin nihayetsiz adaletini ve cemalini ve rahmetini takdis ediyorum.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 Kur'an'dan ve münacaat ı nebeviyye olan Cevşenül Kebir'den aldığım bu dersimi bir ibadeti tefekkürüye olarak Rabb-ı dergahını arz etmekte kusur etmişsem kusurumun affı için Kur'an'ı ve Cevşenül Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum.